Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopya.gmail.com elektronik posta adresim. Aynı adı, Twitter'da, Instagram hesaplarım da var. Buradan her zaman bana ulaşabilirsiniz, yorumlarınızı, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz biliyorsunuz. E, çünkü zaman zaman programda değindiğim kimi konuları görseldirle birlikte özetlerini buradan da paylaşıyorum. Ee, sevgili dinleyiciler bugün stüdyoda yanında çok değerli bir konum var. Ee, doğa bilimcimiz, değerli botanikçimiz Tuna Ekim. Ee, hoş geldiniz Tuna Hocam. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Sağ ]miş. olun. Ee, sizinle ilgili şöyle ufak bir bilgi vererek başlayayım programa. Tabii ee, 1974-76 yılları arasında Edinburgh Üniversitesi'nde ve Kraliyet Botanik Bahçesi'nde yaptığı araştırmalarla biliniyor Tuna Ekim. Bu eserin yazımına katkıda bulunmuş. E, topladığınız örneklerden 10 bitki dünyaya yeni tür olarak sunulmuş, yayınlanmış. E, ayrıca maydanoz giller familyasından bir bitki cinsine de adınız verilmiş. Ekmiya adı verilmiş. Ekimia, evet. Ve bir bitki cinsine adı verilen ilk Türk botanikçisisiniz. Yani öyle bir unvanınız da var. <gülüyor> Ee, ve e, resmini Türkiye Florası'nın danışma kurulundasınız. İlk kitabın, ilk cildin e, editörüsünüz Edi, aynı Evet, zamanda. editörlerinden biriyim. Ve benim her zaman başvurduğum muhteşem Türkiye'nin, e, yani ben muhteşem diyorum başlığı Türkiye'nin Nadir Endemikleri adlı çok yara aldığım bir kitabınız da var. Tamam. Evet. Hoş geldiniz tekrar yani umarım e, zaten e, dinleyicilerimden e, sizi tanıyanlar da vardır mutlaka ama ben böyle bir giriş yapmak istedim. Çok e, teşekkür ediyorum tekrar vakit ayırıp geldiğiniz için. E, bugün e, e, İş Bankası Kültür Eylül'ünden çıkan Alıç Ağacı'nın Gölgesi'nde Anadolu Bozkırları kitabınız üzerine konuşacağız. Mutlu Kart Gür ile birlikte yaygınlar evet. hazırlamışsınız. E, e, bu kitap hikmet bir anda bir saygı duruşu niteliğinde öyle bahsediyorsunuz. Doğru. Doğru. E, i̇sterseniz biraz Hikmet Birant'la olan e, hikayenizden ve sonra bu kitap fikri nasıl oluştuğundan başlayalım. E, oradan devam ederiz. Evet. Efendim şöyle yapalım isterseniz. Hikmet Birant'ı e, benim neslim e, biraz iyi tanır ama yeni gençler pek Hı -hı. tanımayabilirler. Onun için şöyle kısaca hocayı bir Hı -hı. tanıtayım ben. E, hoca... E, şeyi bitirmiş halkalı ziraat mektebini bitirdikten kendisi Karamanlı Hı. Karaman'da e, Kafkasya'dan gelen bir ailenin çocuğu e, Karamana yerleşmişler Karamandan e, İstanbul'a geliyor ve İstanbul'da halkalı ziraat mektebini bitiriyor o zamanki ziraat fakültesi ayarında bir mekteptir benim babam da Bursa ziraat okulundan mezundur Hı. üç tanedir Hı. onlar halkalı ziraat Bursa ziraat Adana ziraat diye ee, şimdi e, orayı bitirdikten sonra tabii o sırada 1920'lerin sonuna doğru e, şey e, Türkiye'de okumuş ve yetişmiş eleman hemen hemen yok gibi Atatürk Cumhuriyeti kurmuş ama e, bir sürü sıkıntısı var özellikle e, yetişmiş eleman bakımından. Çok güzel bir projesi var gene Atatürk'ün ve bu e, şeylerden e, çeşitli okullardan. Hı -hı. Seçiyor e, Hı -hı. kabiliyetli öğrencileri ve yurt dışına gönderiyor. İşte Hikmet Piran da onlardan birisi. E, Almanya'ya gidiyor ve Almanya'da e, o zamanki doktorasını yapıyor, fakültesini bitiriyor. Ve 1930'ların ortalarına doğru tekrar Türkiye'ye dönüyor. Türkiye'ye döndükten sonra o sırada Alman hocalar da Türkiye'ye gelmeye başlamışlar. Hı hı. İşte onların tercümanlığını falan yaparak e, Krause'nin e, derslerine giriyor. Onun Türkçe'ye tercümanlığını yapıyor falan. Ve ondan sonra da onlar gittikten sonra da e, hoca... İşte ee, şey diyor, ee, profesör oluyor, doçent ve profesör oluyor. Daha sonra da Ankara Üniversitesi rektörlüğü var, iki sene 48-49-50'li 49, yıllarda fen fakültesi dekanlığı var hı hı. falan zamanının ee, botanik ee, e, şeyinde çığır açan hocalardan. Evet, bitki bir bitki Biz de ilk kez buket uzun Hikmet Brando'yla evet. konuşmuştuk. E, sanıyorum işte. Bu yıl içinde şu anda program tarihini hatırlamıyorum ama Hikmet Miranda'ın evet. Anadolu manzaraları ve Alı Çağcı ile Sohbetler, Sohbetler. üzerine konuşmuştuk. Gerçekten ellerde üretilmiş, illerde yazılmış müthiş bir kitap. Yani insanın doğa yani yazının aslında en önemli örneklerinden bir tanesi. ilk örneklerinden birisi belki. Doğru. Ve e, insanları doğayla yaklaştırma ve bir empatik kurma konusunda hakikaten çok anlamlı, çığır açıcı bir kitap olduğunu düşünüyorum gerçekten de. Efendim kesinlikle öyle ve o kitapların bir özelliği var. Ee, Türkiye'de çok nadir kitabın e, öyle bir başarısı vardır. Bir kere benim gençliğimde diyeyim e, TRT. Akşamları, arkası yarın diye bir program vardı. Hala devam ediyor mu bilmiyorum. Akşam 8.30 civarında. Orada tefrika edildi yani her gün okundu. Hı hı. Artı, Tubitak 1990'lı yıllarda 15 baskı yaptı. 10, 14 veya 15 baskı yaptı. Alıcağcı ile sohbetleri. Daha sonra Anadolu manzaralarını da gene öyle baskılar yaptı. O da yetişmedi. En son tema... Gene Türkiye İş Bankası kültür işleriyle beraber, kültür yayınlarıyla beraber yayınladılar. Bir kere daha yayınlandı. Hı hı. Şimdi gene herhalde birkaç sene sonra bir daha yayınlanabilir. Bu kitaptaki yazılardan birinde okudum. Anadolu'daki bütün kitap girmiş neredeyse o aslında. Hemen Çok hemen önemli yani. bir şey. Çok önemli Merak, bir şey. Meraklı. Mesela burada kitapta anlatmıştım hikayesini. Şöyle kısaca şey diyeyim. Kayıp biraderimle evlenince. Ee, eşimle evlenince pardon kayıp biraderim dedi ki e, ya dedi sizin hocanın dedi, kitabı bende var dedi kendisi avukat yani şeyle doğayla falan alakası olan bir meslek değil o bile almış düşünebiliyor musunuz 68'de yayınlanmıştır ilk defa Ondan sonra o bile o bile almış. Dolayısıyla evet çoğu kütüphaneye girmiştir. Dediğim gibi tuvitekti sonra çok ucuzda bir fiyata satışa çıkardı. Dolayısıyla çoğu kütüphanede bulunan bir kitap ve ben her zaman şunu söylüyorum yani böyle bir kitap şimdiye kadar işte onun dışında yazılmadı yazılmadı ile sohbetler kitabından bahsediyorum. Anadolu manzaraları da öyledir. Birçok bir ufak makalenin bir araya getirilmiş şeklidir ama e, alıç ağacıyla sohbetler hocanın Dikmen'deki bir alıç ağacıyla yaptığı sohbetleri bir botanik kitabıdır. Genel botanik kitabı ve onu bütün genel botanik konularını ve Türkiye'nin botanik yapısını, bitki yapısını diyelim gayet güzel bir konuşma e, şeklinde e, hoca e, anlatır. Şey. Hatta Doğan Hızlan onu da bir yazıdan geliyorum. Evet. kart gülün bir yazısından söylüyorum. Doğan Hızlan yazmış aslında değil deneme yazarı edebiyatçı bile olmadığı halde deneme evet. denemecileri taş çıkartan Hikmet Birandut diye ifade etmiş. Aynen demiş. öyle. Bizim kitabımızda da son yayınladığımız kitapta da gene bir Amerikan dili edebiyatı hocası Ufuk Östa var. Onun denemeleri var Anadolu manzaraları hakkında. Ufuk Hanım da Türkiye'de işte e, tabii doğa yazıları yazan bazı e, romancılar, e, sanatkarlar var ama bir Hikmet Birand'ın bu konudaki şeyini de e, takdirle karşılıyor ve gayet güzel inceliyor. Onu e, tenkit ediyor. Evet. Peki bu kitap fikri nasıl oluştu? Yani Bizim kitap fikri şöyle oluştu. Nasıl şimdi doğru yani doğrusunu şey söylemek gerekirse e, bu kitabın nasıl söyleyelim isim anası diyelim hı hı. Mutlu Kartgür benim hı hı. E, editorial e, boarddaki eş editörüm e, Mutlu genç bir biyolog e, ve Hikmet Brand şeyi e, aşığı diyelim e, kocası da çok değerli bir zoolog e, Mutlu dedi ki hocam e, Mutlu'nun babası benim fen arkadaşımdır öyle bir tanışıklığımız var ee, hocam dedi Hikmet Birant için bir kitap hazırlayalım falan dedi. Ben de düşündüm, e, 2011'de oluyor bu. 2012 hocanın e, vefatının 50. yıl dönemi. Yetiştirebilirsek çok iyi olur dedim falan ama yetiştiremedik. Bunun hmm. çeşitli sebepler var. Onu kitapta izah ettim. Burada tekrar etme lüzum yok. Ondan sonra... E, yüzüncü yı yılı yetiştirecektiniz galiba. İşte yüzüncü, yüzonuncu, şey pardon, ellinci yılıydı. Ha ellinci yılı. Elliinci, hmm. ölümünün ellinci yıl Daha sonra 2014'te dedim yayınlayalım. O da hocanın doğumunun, 2004 doğumludur, yüzonuncu e, yıl dönümü. Ona da yetiştiremedik maalesef. E, onda biraz hata bende oldu. Yani benim başka işlerim vardı. E, o işlerimi bırakıp da buna zaman ayıramadım. Dolayısıyla e, bu kaldı. Daha sonra e, dedik ki şeyi yetiştirelim... E ilk yayını e, alış sohbetlerin 2000 pardon e, 1968'dir. Hı hı. Dolayısıyla 2018 de onun işte 50. Hı hı. yıl dönümü hı hı. ona yetişti Epey kovalamıştınız yani. Falan evet epey kovaladık ama onu da tam yakalayamadık. Neyse kenarından yakaladık sayılır. 2019'da da bu bizim kitabımız yayınlandı. Hikayesi kısaca böyle. Ve birçok botanikçinin evet, makalesi botanikçi var. Evet botanikçi var. Demin bahsettiğim gibi bir edebiyatçı hoca var, bir coğrafyacı var. İki coğrafyacı hoş var pardon. Ee, yani değişik branşlardan e, hocalar var. Bir de toprak bilincisi vardı. Fakat o son anda e, düzeltmeleri falan rahatsızlandı. Yapamayacağım dedi. Onun yazısını çıkarmak mecburiyetinde kaldık. Ama değişik yani botan işler ağırlıkta ama hem coğrafyacı hem de hem de hikmet bir adın e, Alaç Acil'e Sohbetler Kitabı'nın gölgesinde aslında biraz evet. ona da zaman zaman değinerek bo, özellikle Bozkırlar üzerine yazılmış çok kapsamlı bir kitap. E, kitabı biraz içeriğinden bahsedelim isterseniz. Evet. Önce şeyden başlıyor e, işte doğa yazını konusuyla ilgili başlıyor biraz önce bahsettiniz Anadolu manzaraları anlatılıyor. Sonra Dünya'da Bozkırlar konusu var tabii ki. E, farklı... Şimdi onu coğrafyacı arkadaşımız hazırladı. Meral Avcı çok değerli bir coğrafyacıdır İstanbul Üniversitesi'nden. Hem e, dünya bozkırlarını e, hem de Türkiye bozkırlarını hı hı. çok genel manada e, o hazırladı. Ondan sonra Ufuk Hanım'ın demin bahsettiğim yazısı var. Mutlu'nun e, hoca hakkında çok ayrıntılı, yani şimdiye kadar yazılanların en ayrıntılısı diyebilirim. Mutlu epey uğraştı o konuda. Hocanın yeğenleriyle falan onlar da, o da, o da profesördür, onlarla görüştü, e, eksiklerini tamamladı falan. Ve hocanın şimdiye kadar e, en kapsamlı bibliografisini Hı -hı. hazırladı. O kitabın başında o da var. E, daha sonra... Türkiye'de step ve bozkır alanlarıyla ilgili çeşitli arkadaşlar, bilim adamlarının hı hı. E, o bölgenin bozkırlarıyla ilgili e, ayrıntılı bilgileri var. Bunlardan bir tanesi İç Anadolu bozkırı. Hı hı. İşte bozkırlar nerelerde var diye. Güneydoğu Anadolu bozkırı. Doğu Anadolu bozkırını gene değerli bir coğrafyacı İbrahim Atalay hazırladı. Güneydoğu Anadolu bozkırını o yörede görev yapan iki tane botanikçi birisi benim öğrencim e, o arkadaşlar hazırladılar. Bir de bozkırda yok olmakta olan bitkileri de gene Hı -hı. iki tane çok genç botanikçi ama bu işe çok meraklı. Ee, arkadaşlarımız e, hazırladı. Çorak bozkırını da gene Türkiye'de bu konuyu en iyi bilen iki tane genç e, botanikçi. Ee, Hı -hı. Onlar hazırladı Diyeceğim yani böyle bir ...kitap şimdiye kadar... ...Türkiye Bozkırları hakkında yazılmış... ...en kapsamlı bir kitap... ...en kapsamlı kitaptır... ...daha da olabilir mi? Olabilir ama şimdilik... ...aslında en kapsamlı. bilimsel makaleler... ...bilimsel yayınlar olmasına rağmen... ...onların bir yere getiren bir evet. kitap olmasına rağmen... ...benim gibi botanik merakların da... ...rahatlıkla biz, anlayabileceği... ...okuyabileceği biz, evet, bir kitap... Ben, Hanım biz hani ona da dikkat ettik... ...dediğiniz hmm. doğru... ...hem de sizden duyunca da memnun oldum onu... Ee, bu şekilde yani çok böyle salt bilimsel bir şey. işe hocanın yaptığını tabii biz yapamayız ama yani hocanın ki apayrı bir kabiliyettir, Hı -hı. özelliktir. O alış sohbetler gibi olmaz. Fakat ona yakın işte bir şey yani hem bilimsel olsun hem de halka hitap etsin diye bu kitabı hazırladık. İki Hı -hı. amaç amacı var kitabın. Bu arada Bozkır'da kaybolmakta olan türlerle ilgili bir makale var. Hı. Hakikaten de şey ilginç ben onu bilmiyordum şimdi e, onu okuduğumda fark ettim. E, yani bozkır'da aslında bir, bir, bir bitki çeşitli anlamında bozkırlar çok daha zengin. Yani ormanlardan ziyade şek türleri açısından. Doğru. Yani bir ağacın gölgesinde olmadıkları için yani öyle bir açıklama var. Evet. E, ve tabii ki bozkırı koruma yönünde çok fazla da bir sanıyorum bir bilinç yok. Belki o anlamda e, eksiklikler var diyelim ya. Bozkır'da tehlike altında aslında değil mi? Yok olma. Tehlikesi doğru. altında. Efendim bozkırların şöyle bir özelliği var. E, dediğiniz e, tespitiniz çok doğru. Şimdi ormanlar korunuyor. Yani iyi kötü orman genel müdürlüğü diye bir teşkilat var. Bu teşkilat da mümkün olduğu kadar ciddi bir şekilde Türkiye ormanlarını koruyor. Fakat bozkır sahipsiz. Mesela bir çayır mera diyoruz. İşte çayır mera kanunu falan çıktı ama temanın da zorlamasıyla. Fakat gene de bozkırlarla ilgilenen bir devlet kuruluşu yok. Bunun dışında Bozkırlar çok tahrip edilmeye müsait özellikle ova bozkırları dediğimiz bizim hmm. 1200 metreye hmm. kadar olan yerler düz veya az meyilli olan bozkırlar bunlar tahrip edilmeye işte tarla açmaya hmm. aşırı otlatma tabii Türkiye'de şimdi gidin Konya civarındaki bozkırları dolaşın. Neredeyse tipik bozkır bitkisi yoktur. Onun yerine işte üzerlik dediğimiz, hemen hemen her yerde yetişen e, nitrofil, e, azot seven pardon e, veya fosfor seven bir bitki e, şey etmiştir, kaplamıştır bozkırları. Ve tipik bozkır bitkileri yavaş yavaş ortadan kaybolmaya başlamıştır. Dolayısıyla e, şimdi bizim iki tane arkadaşımız dediğim gibi o genç arkadaşlar. Bilal böyle, Şahin ve evet, Serdar Aslan Bozkır'da yok olmakta olan bitkilerle ilgili çok dar yayılışlı. Şimdi bir de endemik bitkiler var. Şimdi endemik bitki dar yayılışlı endemik bitki var. Biraz da geniş yayılışlı endemik bitkiler var. Bunlar tabii bahsettikleri daha çok dar yayılışlı endemik bitkiler. Şöyle bir tanesine örnek vereyim. Mesela benim adım verilmiş bir tane endemik bitki vardır. E, kampanula. Kampanula. Ha, kampanula. Kampanula. Kampanula yana Çam çiçeği. Bravo. Çam çiçeği. Şeyde Kızılcamam'da e, ufacık bir vadide e, yani böyle bir beş kilometre karelik falan bir alanda yetişir. Onun hmm. dışında başka hiçbir yerde yetişmez. Bunun gibi Türkiye'de. Birçok örnek vermişler burada. Tabii tabii. Onlara acaba çok e, çok örnek var. E, Taşpınar Geveni, Rengin evet. Geveni, Tuz Geveni, i̇şte, Külübaş. İşte diyorum Kuruçay, ya. Çok, bir, bir sürü Koçak tabii, Geveni. Tabii tabii çok, çok vardır. Anlıkları. Çok vardır ve bunlar. Böyle nokta şeklinde yetişen e, bitkiler, dolayısıyla e, bu bitkilerin e, hakikaten özenle korunması lazım. Mesela bizim kitabımızdaki İç Anadolu boskunu yazan Mejid Bural diye bir arkadaşımız var. O bunu hastalığıdır. Mesela Ankara civarındaki hmm. bu bitkileri tespit eder, yerlerini bulur. Ve bunları devlet şeyinde kimse onun mesulü, hmm. işte doğa koruma genel müdürlüğü ne falan olma. Tabi tabi tabi emekli oldu şimdi ve bütün vaktini bunları harcıyor. İşte hmm. her şehirde bir tane mecid vural çıksa, bitirilince olmazsa bir kısmı kurtulur. Hocam ne dersiniz? Bir soluklanalım mı bir müzik arası verelim? Tabi tabi. Bozkurtan söz etmişken. Ben genelde klasik müzik dinliyorum ama bugün Neşet Ertaş'ı bence Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'tan tamam. Yalan Dünya. Yanlış mı söyledim? Çok güzel yok yok. Tabii tabii <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> tamam peki Neşet Ertaş'ı dinliyoruz.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 Yalandan yüzüme Gülen dünyada Yenise yandım Dünyayı görünce Olacak sandım Boş yere aldandım Boşuna kandım Bir rengin gözümde Solan dünyada Ah yalan dünyada Yalan dünyada Yalandan yüzüme bilen dünyada Yağdı yaşlar gözüme dolan dünyada felek bulut oldu üstüme yağdı yaşlar gözüme dolan dünyada ah yalan dünyada yalan dünyada. Yalandan yüzüme, Merhabalar tekrar 94.9 Açık Radyosunuz. E, doğa bilimcimiz, değerli botanikçimiz e, Tuna Ekim son çıkan kitabı Alıç Ağacı'nın gölgesinde Anadolu Bozkırları kitabını konuşuyoruz. Evet hocam, e, Bozkır'da yok olmak üzere olan türlerden bahsettik. Bir de kitapta ayrıca e, birçok farklı konuda da var. İşte ot toplayıcılığı geleneğinden bahsedilmiş bir şeyde, makalede. Evet. Biraz dinleyicilerimize fikir vermek açısından. Ayrıca Bozkır bitkilerinin halk tıbbında kullanımıyla ilgili de e, yararlı bir makale var. O da enteresan. E, son birkaç dakikamız kaldı. Bu kitapla ilgili özellikle vurgulamak istediğiniz bir konu varsa onu konuşalım Efendim, hocam. şimdiye kadar pek e, gün çıkmamış Bozkır'ın etnobotanisi demin hmm, bahsettiğimizde hmm. işte, kullanılan Bozkır'da kullanılan bitkiler diye hı hı. E, bir etnobotanikçi arkadaş e, daha doğrusu ilk kökeni arkeolog Füsun Hanım. Kendisi ben Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde hocalık yaptığım sıralarda tanıştık ve bu etnobotaniği Türkiye'de yayan kişi olarak rahatlıkla söyleyebilirim. Çok değerli bir bilim adamı, bilim hanımı daha doğrusu. Bilim insanı diyoruz şimdi ee, ve kendisi çok kapsamlı bir bozkır şeyi hazırladı. Bunu da şuna dayandırdı kendisi doktorasını yaparken Aksaray civarındaki bir köyde 8 ay köylülerle beraber yaşadı. Onların ne yediğini ne içtiğini hmm. doğada neler getirdiklerini nasıl pişirdiklerini işte ne yaptıklarını yalnız yemek değil işte neler dokuduklarını neler kullandıklarını yani bitkileri Halkın kullanması hı, diye etnobotaniyi o şekilde e, halkın kullandığı bitkiler diye şeyler, çeşitli aşılardan onun sepet yapımı mesela onun güzel bir sepet koleksiyonu vardır falan. E, dolayısıyla öyle bir e, kapsamlı gene e, bu kitapta e, bir şey vardı. Tekrar ediyorum belki ama çorak bitki, tuzcu hmm. e, bozkırlarla ilgili gene ayrıntılı bir çalışma var. Benim bozkır ve orman e, arasındaki e, bitki zenginliğini, belirten bir yazım var ve bu tip yazılar ki orada o yazıda belli zaten bozkırlarda hemen hemen ormanlarda yetişenin iki misli üç misli çeşitli yerlerde bitki yetişiyor bitki sayısı bakımından tür sayısı bakımından böyle Vallahi muhteşem bir kitap olmuş. Sağ olun teşekkür ederim. Ve kitabı okuyunca da şu fark etti ben aslında çocukluğumdan beri. E, bozkırları çok severim. Neden sevdiğimi de böylece yani neden sevdiğimi bilmezdim. Neden sevdiğimi de böylece anlamış bozkır, oldum. Bozkır, Bozkır sevilir. Evet. Doğru. E, çok çok teşekkür ederim hocam, Duna hocam programa ben katıldığınız için. Ben Aslında bir program daha yapalım sizinle ve Türkiye'nin nadir endemikleri kitabınızı konuşalım. Nasıl isterseniz. Hatta derseniz. bu kitapta bahsettiğiniz, e, Türkiye'de araştırma yapmış yabancı botanikçilerden de söz edelim. Sizden böyle söz almış olayım şimdi. Tamam. <gülüyor> ay, ay. Ay, ay. Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Geldiğiniz için. Tekrar. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Sevgili dinciler, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta buraya kadar. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya